Ne zaman teklif ediyordum adamları demişler ki yok işte ya Afederzen benden çocuk olmaz. Ya yok işte ben sana çocuk yaptırmam. İşte kışın gazetelerde yazmışlar. Doğru olduğunu bilmiyorum. Sanki burada Trabzon'da 2-3 AIDS çıktı. Ve ondan işte erkekler biraz etkilemişler. Ama bir başka da türlü etkili var diye daha önceki... Buraya gelen adamlar artık buraya gelmiyorlar. Korkuyorlar, hastalıktan korkuyorlar ama prezervatif aklıma işte gelmiyor yani takmak için. Sadece AIDS değil tehlikeli olan? Başka hastalıklar da var. Ben aslında... ...bence var, saygı var. Ben aslında yani daha çok şu anda tabii AIDS'den çok korkuyorum ama şöyle bir şey de biraz düşünüyorum yani AIDS işte binden bir belki olabilir. Diğer hastalıklar işte bel sollu, frengi falan onlarda bir tarafında belli olabilirdi. Ama özellikle işte hipotit B belli olmasa hiç belli için en fazla bunu korkuyorum. 1999'un Haziran'ında Türkiye'nin kuzeyinde sıcak nemli bir yaz gecesi. Trabzon'un tam ortasında alacak karanlıkta mavi ve pembe neon ışıklara boğulmuş bir lokantada, Deyim yerinde ise gecelik vardiyaya çıkmış, genç, bakımlı, güzel kadınlar. Çoğu sarışın, çoğu Rusyalı ya da Ukraynalı seks işçileri. Elena, kişisel kaygılarını, korkularını, parayla cinselliğini satın alan erkeklerdeki umursamazlığı böyle anlatıyordu çekine çekine. Tabzon, son yıllarda seks ticaretinin gelişmesi, yılması ve yer etmesiyle büyük toplumsal rahatsızlıklar yaşayan bir kent. Cinsel serüvenler, peşi sıra gelen cinsel hastalıklar, aileleri sarsıyor, yıkıyor. İşte Trabzon'un seks pazarı olarak tanınan mahallesinde bir eczanedeyiz. Acaba Türkiye'deki erkekler nasılsa yaşayacaklarını hiç değilse önlem alarak yaşıyorlar mı? Rezervatif satın alıyorlar mı? Genelde bayanlar alıyor. Bayanların teşvikiyle alıyorlar. Kendileri tercih etmiyor ama bayanlar yönlendiriyor. Onlar daha bilinçliler. Yabancı bayanlar. Yabancı uyruklu bayanlar. Onlar sizinle herhangi bir alışveriş içindeler mi? Kendi sağlıklarını koruyorlar mı? Koruyorlar. Anladığım kadarıyla bu toplumda insanlar oldukça çekingen, tutucu, e, cinsel sağlıklar açısından. Doktora gitmekten ise ilk elde size geliyorlar. Size öyle yaklaşımlar oluyor mu? Örneğin bu yerlere giden erkeklerin eşlerinden birtakım mantar vesaire gibi hastalıklara yakalanan. Tabii, çok, çok en fazla. çok hastalıkların hastalığı hangi Mantar, yani o tür hastalıklar. Ama tabii ki yani bu işte spilis, o tür hastalıklar da var. Onları ben yani doktora gönderiyorum direkt. Az gidip gitmediklerini bilemiyorum ama. Evet, bu insanlar sizin tanıdığınız kişiler mi? Yani bu çevrenin insanlar mı? Tabii birçoğu tanıdığım insanlar evet. Rahatlıkla gelebiliyor Özellikle sarılık çok yaygın. Hı -hı. Yabancı uyruklu bayanlarda çok fazlasıyla var. Çünkü tahlillerini filan getiriyorlar, gösteriyorlar. Hı -hı. Bayağı yaygın. Peki bu, bu çevrede AIDS korkusu ne boyutlarda? İnsanlar artık öğrendiler mi? Çok bilinçsizler yani. Öğrendiklerini sanmıyorum ama tabii Bayanlar daha bilinçli, bayanlar onun bilincinde AIDS korkusundan. Peki siz hiç edvaka ile karşılaştınız mı? Ben karşılaşmadım. Gizli evet. tutuyorlar zaten yani olsa da karşılaşacağım zannetmiyorum çünkü gizli tutuyorlar. Seks ticaretinin en yaygın olduğu İstanbul'daki İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'nda eğitim koordinatörü ve tıp uzmanı olarak görev yapan Doktor Muhtar Çokar özellikle seks işçilerine yönelik eğitim projelerini şöyle anlatıyor. Seks işçileri gerçekten oldukça bilgisiz bir kesim. Yani bu işi profesyonel yaptıkları halde e, sağlık bilinci e, oluşmamış bir kesim. E, biz e, travesti, transeksüel, kayıtlı ve kayıtsız kadın seks işçileriyle çalıştık. Erkek seks işçileriyle çalışmadık. E, halbuki e, özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlerde erkek seks, seks işçileri de var. Fakat biz e, onların haricindeki e, kesimle çalıştık. Onlara e, eğitim modülleri hazırladık. Aralarından meslektaş eğiticiler seçip onları eğittik. Onlar kendi meslektaşlarını ve müşterilerini eğittiler. E, fakat tüm sü bu süreç içerisinde gördüğümüz, e, yani cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi ve e, HIV'in önlenmesinde e, bir insan hakları ve kamu özgürlükleri sorunu ortaya çıkıyor. E, yani bu bir toplum sağlığı sorunu gündeme geliyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HİBEITS ve hemen arkasından bu toplum sağlığını nasıl koruruz diye insanların bir takım e, haklarının, özgürlüklerinin kısıtlanması gündeme geliyor. Fakat dünyadaki tüm araştırmalar e, gösteriyor ki e, cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi konusunda e, insanların e, bu e, özgürlüklerinin kısıtlanması e, aslında e, önleme çalışmalarına zarar veriyor. Zaten cinsel ula hastalıklar bir damgalanma nedeni, bir dışlanma nedeni. Bu insanları Bir de özgürlüklerini kısıtlamaya kalktığınız zaman bu insanlar ortalıktan kayboluyorlar. Yani siz insanları yakalayıp onları işte tedavi edeyim diye uğraşmaya çalıştığınızda aslında normalde tek eşkilere falan ulaşıyorsunuz. İşte onlara zorunlu testler yapıyorsunuz, onları tedavi etmeye çalışıyorsunuz, öteler bir kere yer altına giriyorlar. Diğer taraftan çok fazla polisiye tedbirler bu insanları çok fazla sıkıyor ve sağlıklarını ikinci plana atmaya başlıyorlar. Türk erkekleri cinselliği yaşarken ne derece bilinçli, sağlıklarını düşünerek hareket ediyor. Türkiye Aile Planlaması Derneği'nin İstanbul Şubesi bünyesinde topluma yönelik eğitim çalışmaları yapan Rabia Sohbet'in yanıtı. Çok bilinçli olduklarını sarmıyorum. Söylenlerle çok kulak asmıyorlar. Atın ölümü arpadan olmuşsun ifadesiyle e, eğitim bana risk gelir düşüncesiyle çok rahat bir şekilde benim eğitimim var diyen insanla bile ilişkiye girmeyi tercih eden erkekler olduğunu biliyorum ve duyuyorum. Ey sona hiçbir şey yapmaz düşüncesinde olan erkeklerimiz yoğunlukta artı cinsel aktifliğin çok yoğun olduğu erkeklerin genç döneminde çok aktif olduğu dönemde gerçekten hiçbir şey gözleri görmüyor. Yani e, özellikle İstanbul'da yoğun bir şekilde yurt dışından gelmiş insanlarla çok rahat ilişkiye gidiyorlar ve her çeşit şartta hiçbir şey aramazsınız, hiçbir şey düşünmeksiz. Peki ya kadınlar? Eşlerinin cinsel sorumsuzlukları kadınları nasıl etkiliyor? Yine Rabia Sohbet. Kendilerine daha çok tehlikeye sokuyor. Çünkü yapılan araştırmalarda bildiğim kadarıyla kadınların erkeklerden daha yoğun olarak, taşıyıcı portör görevi görerek kadınları daha çok hasta ettikleri bu cins erkeklerin ifade ediliyor yazılarda çıkıyor. Son yıllarda Hiveiz'in önlenmesi çok gündeme gelmeye başladı Türkiye'de. Biz de 1995 yılından itibaren cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve Hiveytis'in önlenmesi konusuna biraz daha fazla ağırlık vermeye başladık. E, 1992 yıllarında e, sanırım Tanzanya'da e, bir çalışma yapıldı ve bu çalışmanın sonucunda cinsel yolla bulaşan hastalıkların diğer Hiveytis'ten başka cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesinin Hiveytis'in de e, önlenmesine neden olduğu bilimsel olarak gösterilmiş. Biz de buna paralel olarak e, cinsel yola bulaşan diğer hastalıkların, yani işte gonore, stilis, e, klamidya gibi hastalıkların önlenmesiyle T-Bates'in e, önlenmesini amaçlayan bir program görüntmüşüz. E, Türkiye'de de e, cinsel yola bulaşan hastalıkların t yayılmasında önemli belirleyicilerden biri seks işçileri. E, seks işçilerinin güvenli cinsel ilişki davranışı kazanması, ve ee, buna paralel olarak onlara sunulan e, cinsel yola bulaşan hastalık e, tanı ve tedavi hizmetlerinin güçlendirilmesi için e, böyle iki tarafı olan bir çalışma başlatmışız. E, ben o projede biraz ortalarında işe dahil oldum. E, o projede e, cinsel yola bulaşan hastalık hizmeti sunan e, sağlık personeline yönelik hem bir eğitim materyalleri hazırladık hem de e, eğitim programları hazırladık. E, eğitim materyalleri e, bir araştırma sonucuna dayandırıldı. Bu araştırmada e, cinsel yola bulaşan hastalık hizmeti sunan sağlık personelinin e, bilgi düzeyini ölçmeye çalıştık. Ve bunun sonucunda yani standart bir e, tanı tedavi e, bilgisinin olmadığı, e, cinsel yola bulaşan hastalık hizmeti sunan işte kadın doğumcu, e, zührevi hastalıklar uzmanı, e, ürolog gibi uzmanların dahil e, eğitimlerin yetersiz olduğunu ortaya çıkardık. E, ve e, bu araştırma sonucunda bir tanı ve tedavi rehberi hazırladık. Ayrıca bir de eğitim programı hazırladık. Eğitim programını uyguladık bir kısım doktora ve eczacıya da uyguladık. Çünkü Türkiye'de cinsel uygulajan hastalığı olan herkes önce doktora gitmiyor. Bir kısmı eczacıya gidiyor, bir kısmı işte tanıdıklarından bir takım ilaçları ürünlüyor. İlk başvuru yeri eczane oluyor ve belki de en son başvuru yeri de eczane oluyor, başka bir yerlere gitmiyorlar. Biz bu konuda onları da duyarlı kılıp, en azından çok iyi danışmanlık verebilmelerini sağlamak amacıyla eczacıları da bu konuda eğittik. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı'ndan Doktor Muhtar Çokar, vakfın faaliyetlerini biraz gerilere giderek anlatırken, bugüne nasıl geldiklerini ve cinsel sağlık bilgilerini topluma nasıl ulaştırdıklarını böyle aktarıyordu. Türkiye Aile Planlaması Derneği İstanbul Şubesi'nden Rabia Sohbet de cinselliğin peşi sıra gelen kaygıların, korkuların, insanların, özellikle de gençlerin değer yargılarını etkileyecek boyutlara ulaştığını vurguluyor ve bir kez daha bilgilendirmenin nedenli önem taşıdığına işaret ediyor. Bu sene yapılan bir çalışma, bizim öğrencilerimizin yaptığı bir çalışma, öğrencilerin kendi el yazılarıyla yazdığı fikirler var. Ee, bazıları gerçekten karşıdaki cinsi korumak için, İlişkiden kaçıyor. Evlilik dışı ilişki ya da erkek arkadaş ilişkilerinden çok korkanlar var. Üniversite öğrencisi olduğu halde. Kız erkek arkadaşlığından bile çekinen insanlar var. Bu insanlara mutlaka ulaşılmalı, bu insanlara mutlaka bir şeyler anlatılmalı, korkuyla bunun üzerine ya da korkuyla bunu yenmek gibi bir şey mümkün değil. Tek eşlilik önerilir, cinsel hastalıkların engellenmesinde bir yöntemdir ama tek yöntem değildir. Yani bunun korunmayı diğer yöntemleri de var, insanlar istediği her şeyi yapsın ama bilerek, bilinçli kendilerini koruyarak yapsınlar. Bunun için mutlaka eğitim, okullarda eğitim ilkokuldan başlayarak belli düzeyde uygun eğitimler, Üniversitede eğitim e, her kesimde, yani her sosyal grubun olduğu her yerde eğitimle başa çıkacağımızı sanıyorum ama uzun vadede. Peki cinsel ilişkiye girdiğimizde bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığımızı nasıl anlayacağız? Doktor Muhtar Çokar bu tür hastalıklarla gelen sakıncalara işaret ediyor. Cinsel ilişkiye hastalıklar çok özel bir konumu var. Birçoğu belirtisiz seyrediyor. Yani kadınların yakalanma şansı işte 3'te 2, e, erkeklerin 3'te bir gibi ve yarıya yakın da belirtisiz seyrediyor. E, bu nedenle zaten cinsel yolla bulaşan hastalığı olan insanların büyük bir kesimi e, tedavi olmadan e, sadece belirtiler geçiyor ve hastalıkları devam ediyor, başkalarını bulaştırmaya devam ediyorlar. Şimdi gençler e, herhalde biraz daha sessiz kalıyorlar e, ve diğere başvurmadan bu hastalıkları geçiyor. E, Gerçekten insanların ne yaptığını çok fazla bilmiyoruz. Yani cinsel yolla bulaşan hastalığı olduğu zaman insanlar ne yapıyorlar? Elimizde böyle kesin bilgiler yok yani yüzde şu kadarı buraya başvuruyor, şu kadarı buraya başvuruyor diye bir bilgimiz yok. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını önlemede tam olmasa da en etkili yöntem olarak bilinen prezervatifin ya da yaygın adıyla kılıf veya kondomun kullanımının yaygınlaştırılması gerekli. Gençlerin, erkeklerin sık sık gittiği yerlerde, örneğin tuvaletlerde, barlarda, diskolarda, öğrenci yurtlarında otomatik makineler yerleştirilerek prezervatif sağlamak, sunmak, en azından kadın ve erkekleri prezervatif kullanma kavramını alıştırmanın önemi vurgulanıyor uzmanlarca. Rabia Sohbet, prezervatif kullanımının niye yaygınlaşamadığını şöyle açıklıyor. Erkekler bizim halkımızın da belki geleneksel özellikleri içinde bu konuda biraz daha çekimserler, kitumlar. Ama sonuç olarak liselerde de öğrenci gençliğin de düşüncelerini aklınıza getirip düşünecek olursak insanlar bir bunu nereden nasıl bulacaklar düşüncesine sahipler. Sağlık kurumları bunları veriyor. Ücretsiz gelip aylık olarak 3-5-10 sayıda her sağlık ocağından alma imkanları da var. Ama buna rağmen prezervatifi insanlar istediği kadar gelip almıyor. Yani sağlık ocakları istediğimiz kadar prezervatif tüketimi yapmıyor. İnsanlar gelip istemiyor. Çünkü kullanmayla ilgili sorun yaşıyorlar. Bir de biz toplumumuzda genelde geri çekme yöntemi çok fazla kullanılıyor. Korunma deyince geri çekmeyi konumlu olarak düşünüyor. Yani prezervatifin e, hamileliği engellemesinin yanında cinsel hastalıklarla ilgili rolü çok fazla bilinmiyor. Artı üzerinde de durulmuyor. Bu konuda yeteri kadar bilgilenme yok insanlarda. Prezervatif yeri kadar bana göre tanıtılmıyor. Erkekler bu konuda yeteri kadar bilinçlendirilmiyor diye düşünüyorum. Mutlaka bu konuda medyayla. Bağlantı kurulması gerekiyor. Artı çalışma güvenlik sosyal ile bağlantı kurulabilir. Entegre çalışılabilir. Birçok kurumlar entegre çalışabilir. Sadece sağlıkçıların üzerine bu sorunu bırakmak e, sorunu çözmek mümkün değil sağlıkçıların bilgisiyle ya da çalışmasıyla. Seks ve bilinç dizimizi cinsel yolla bulaşan hastalıkları ve bu hastalıkların en ürkütücüsü olarak bilinen AIDS, HIV ya da HIV virüsünü ve AIDS ile savaşın veren kuruluşları tanıtarak söndüreceğiz.